Hz. Mevlana yaklaşımıyla bir insan ayağını kendi düşünce dünyası adına, kendi değerler manzumesi adına basması gerekli olan sağlam zemine basarak hareket etmiyorsa, her zaman kendi çerçevesinin dışına çıkabilir. Fatih milletler götürdükleri ve başka milletlere dayattıkları kültür kadar en azından fethedikleri ülkelerin kültüründen mütesil olmuşlardır. Hem sosyal tarih yazarları bu mesele, hem felsefi tarih yazarları mesele üzerinde duruyor. Hem de dinler tarihi duruyor. Ve karışmalar oluyor yani. Sizin kültürünüzün içine değişik şeyler giriyor. Temel kaynaklarınızın yorumlanması mevzunda. Farklı mülahazalar hakim oluyor. Süpermarket çevresinde olan bir insan fiziğide, kimyayda, astronomiydi. Fezanın derinliklerini anlatırken bizim marketin tavanı gibi der yani. Şurayı gibi falan der yani. Böyle hiç farkına varmadan siz başka bir kültüre ait argümanları kullanırsınız ve bu sizin düşünce tarzınıza tesir eder. Bazı meseleleri yorumlamanıza tesir eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmiyetinde onu Allah'ın en büyük ikramı, ihsanı zihninin başka kültürlerle kirlenmemesi meselesidir. Bu onun o kirlenmemiş limana akseden şu muhataplarının da öyle zihinlerinin kirlenmemesi çok önemlidir. Sadece kendi şiirlerini biliyorlardı. Kendi Hamaset destanlarını biliyorlardı. Dillerinin inceliğini biliyorlardı. Kur'an diliyle anlatılan şeyleri ister kelime olarak, ister harf olarak, isterse idiomlar olarak onları çok iyi biliyorlardı. İtilafa düştükleri konular çok azır onların. Bunda da hemen kaynağına müracaat ederek öğreniyorlardı. Çünkü dimaları yabancı kültürle kirlenmemişti. Ne Fars kültürüyle ne Roma kültürüyle. Kimsenin orada gözü yoktu yani. Mekke konumu itibariyle. Medine'de belki Yahudiler vardı ama fakat Ansar'la aralarında böyle çok ciddi bir kaynaşma da yoktu. Ve onların esasen zihni kirlenenler de Boğaz vakalarında ölmüştü diyebilirsiniz. Hep gençler kalmıştı geriye. Bu çok önemli bir faktördür. Yani siz bir yere hakim olarak gidersiniz fakat orada o kültürün mahkumu olursunuz. O düşüncenin mahkumu olursunuz. O felsefenin mahkumu olursunuz. Büyük ölçüde bizim üniversitelerimizde, yüksek ilim yuvalarımızda, hatta ilahiyatlarımızda meselelerin değerlendirilmesi, işe yaklaşım, kitap yazma, hatta not tutma mevzu burada, fişleme, işleme mevzu, bunlar tamamen batı sistemine göre olduğu için esasen bizim duygu ve düşüncemiz istikametinde ortaya ciddi bir eser koymak mümkün değildir. Biz bize ait meseleleri konuşurken bile onların ağzıyla akabuka konuşuruz. Düşünürken onların düşünce tarzına göre konuşuruz. Çünkü onlar bizim üzerimizde hakim düşüncelerdir. Bu umumi bir şeydir. Sen alırsın normal, tevhid kitabını, Ebu Mansur -i Maturid'in kitabını önüne korsun. Bu benim için dersin ki bir güzergahtır, bu güzergah belirleyicidir filan dersin ama yine müracaat ettiğin kaynaklar beslendiğin düşünce kaynakları yabancı ise şayet onu kendine benzetirsin ifade ederken kendin gibi ifade edersin ve dolayısıyla hepsi yamuk yumuk olur bunların. aynen bunun gibi arkadaşlarımız bizim bize ait temel kaynaklar usulü din esasları diyelim fıkıh metodolojisi hadis metodolojisi bunlar selefi halini ortaya koyduğu bunlar tamam mıdır bu kıyamete kadar tamamiyeti adına değişik cihetler ve gayretler tamamlayıcı bir kısım katkılarda bulunacaklardır. İmam Şafii felsefesiyle Seleften Allah razı olsun halefe ne kadar çok yapacak iş bırakmışlar. Bu açıdan da İbn-i Salah'la yetinmeyeceksiniz. i̇bn Hacer'le, Süyutiyle yetinmeyeceksiniz. Bir tedribi belki yetersiz göreceksiniz. Ahmet Naim yetersiz görmüş. Farklı mütealalar katmış. Siz de belki farklı şeyler katacaksınız onlara. Fakat bütün bu meseleler sizin düşünce blokajınız üzerinde kurulacak. Kendi düşünce dünyanıza ait argümanlarla kendi ruhunuzun abidesini ikame edeceksiniz. Ve kendi ruhunuzun abidesinin mimarı olacaksınız ama burada temel esas esas kendi düşüncelerinize bağlı götüreceksiniz bu meseleyi. İşte entegrasyonun arkasında da asimülasyonun arkasında da esasen bunlar vardır. Yani iyi beslenmemişse, gittiği yerde hala bir ayağı durması gerekli olan yerde durmuyoruz Hazreti Mevlana yaklaşımıyla, merkezle irtibatına devam ettirmiyorsa, hareketlerini hizmet felsefesine bağlamamışsa, hizmet felsefesine hareketleri bağlı olduktan sonra kullanacağı döneller bellidir. Ve bir bataklığın içine veya bir cehennemin içine kendini salarken bile mülazalar da bellidir yani. O gitme, tutma, alma, geriye dönme mülazası hareket eder. Yoksa herhangi bir ülkede çok cazip bulduğu şeylerin tesirinde kalabilir. Onun için bizim ülkemizden, İslam dünyasından dünyanın değişik yerlerine gönderilen insanlar, Mehlika Sultan'a aşık gençler gibi gitmiş, başkalaşmış, öyle dönmüşlerdir geriye. Onunla kalmamış tabi Osmanlıların içinde açılan o yabancı okullarda dil öğretelim derken belki, fünunu müsbete öğretelim derken, ama kendi kültür kaynaklarıyla beslemişler o kitapları. Bu arada kendi düşünce tarzlarını, kendi hayat felsefelerini bize içirmişler, içmişiz onu. Ve üşribet ve kulübümül işgü. Bu dağı sevdasının onlara içirildiği gibi, hiç farkına varmadan içmişiz. Onunla mahmur hale gelmişiz. Bu bir esas yani, bunu göz ardı etmemek lazım. Bu açıdan yani bir yerde bir kütüphaneye girip araştırmaya dalarken, bir yerde kendimize ait bir şeyleri araştırırken sürekli bir yanımızla hep kendi dünyamızın içinde bulunmamız lazım. Meseleleri hep kendi dünyamıza göre test etmek lazım. Kendi düşüncelerimizi bile kendi temel kaynaklarımıza göre test etmek lazım. Ben burada şöyle bir düşünce ortaya koyuyorum ama Ebu Mansur Maturide ne düşünüyor burada? Ebul Hasan Eşer Hazretleri ne düşünüyor acaba burada? Debbusi ne düşünüyor bu mevzuda? Ne düşünmüşlerdi? Bunlar üstü dahiler. Ne düşünmüşlerdi bunlar? En azından kendi düşüncelerini test edeceksin orada. Sık sık kendini test etmiyorsan dolayısıyla öyle boğulabileceğin deryalara açılmayacaksın. Bu önemli bir şey. Bir hizmeti imaniye ve Kur'aniye'ye gidiyorsun. Hizmeti imaniye ve kuraniye mülazası bence bir anı seyyale bile kafanda yok olmaması lazım senin. Sen belli bir düşüncenin bendesissin, bağımlısısın. Düşüncenin bağımlısısın yani. Onsuz edemiyorsun. Fakat onu korumak lazım. Nasıl o bağımlılar hapalmadan edemiyorlar, ine vurmadan edemiyorlar? Sen de kendini ifade etmeden edemeyeceksin. O kadar bağımlı olacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neredeyse kendini öldüreceksin sözü hem bir takdirdir orada hem de bir tadil vardır. Keşke herkes öyle olsa. Yani dese ki ben kendi düşünce dünyamla bana ait çevremle benim kimliğimi sera içinde tutabileceğim o çevremle münasebetim en ağır şartlar altında dahi devam etmeli. İslam'ın cephede yaptığı şey bu mevzuda çok önemlidir. Namaz esprisi, salatul havf Bak düşmanla yaka paça savaşıyorsun. Adam cephe oluşturmuş senin üzerine geliyor. salat kavuk kılıyorsun. Şimdi size öyle bir namaz kılın dendiği zaman ya bu namaz mı? Eğlence mi? Gel git mi? Yani gelecek bir zümre. iki taburla savaşıyorsunuz. Taburun biri düşmanın karşısında duracak. Onları oyalayacak. Siz imamın arkasında duracaksınız. Cemaat bile kaçmasın diye. Cemaat mevzuunda bile ayağını sağlam bir yere basacaksın. Ona bazıları farz, bazıları vacip Bazıları vacip ölçüsünde Sünneti mektedeki Hanifler noktayı nazarı budur. Sünneti müekkede fakat vacip ölçüsünde terk edilemeyen bir Sünneti müekkededir. Namazın tamamiyeti onunladır. Ver kabuğu arriakin onu ifade ediyor. Cemaatle namaz kılmak için düşman karşısında. Şimdi bize kalsa kendimize göre maslahat sayar verir veriştiriz onu bir yerde. Bir da kendi kendimize iki rekat namaz kılarsın sefer filan deriz. Öyle değil. imamın arkasında bir rekat kılacaksın karşı taraf. Duracak orada. Sonra imam duracak yerinde. Siz ayrılacaksınız bir zekattan sonra. Düşmanın karşısına gideceksiniz. Öbürleri de gelip bir rekat kılacak. Sonra onlar düşman karşısına gidecekler. Siz istediğiniz yerde geriye kalan o namazı messuk olarak kaza edeceksiniz. Öbürleri de öyle yapacaklar. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim bu mevcuttan neredeyse bir sayfa ayırmış. Yani önemli evet. üzerinde duruyor. Hayati sayıyor bu meseleyi. Bu merkezle irtibatın devamı kendi düşünce dünyamız içinde daima bulunma. Bize ait değerleri daima öne çıkarma. Onları hayat sayma esasen. Diyaneti dinin hayatı sayma. Diyanetsiz din olmaz deme. mülazasına bağlı. Böyle sıkı durmak lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz bir yerde toplanıp kitap okuyoruz. Şimdi çok önemli hayati bir işiniz var. işte cephedesiniz. Ama bu akşam bizim dersimiz var. Yani haftada bu ders. Bu dersi ben ihmal edemem yani. Evde doğumunuz vardı sizin. Alır götür hastaneye korsunuz. Müsaade edersen ben bir derse gideyim geleyim. Az orada oturayım. Orada mevcudiyetin ifade ettiği önemli bir mana vardır. Onlarla beraber bulunma sekine iner. Onlarla beraber bulunmada şu müjde, şu bir işaret vardır. La yaşka celisun. Onlarla oturup kalkan bahtsız olamaz. Cehenneme gidemez. Ben bu avantajı kaybetmek istemem. Babanız vefat etti, anneniz vefat etti. O gecede sizin dersiniz var. Ben bir oraya gidip geleyim. Belki de çok önemli bir mesele. Orada bulunmanız da lazım. Alem sizi orada da görmek ister. Fakat bir de diğer taraftan sizin ayağınızı sağlam basmanız gerekli olan bir yer vardır. Böyle sürekli benzin istasyonunu uğruyor gibi, belki gelecekte nükleer enerji merkezlerini uğruyor gibi, gaz merkezlerini uğruyor gibi sürekli deponuzu dolduracaksınız. Veya akünüzü şarj edeceksiniz. Şarj olacaksınız ve sağlam duracaksınız orada. Bir başka kültürün sizin içinizde hakimiyet tesis etmesi meselesi, bu sizin boşluklarınızdan istifade ederek olur. İçindeki boşluklardan istifade ederek olur. Yine bir mülazaya dikkatinizi rica edeyim. Seyyidin Hazreti Adem'i şeytan görünce içinde havai nefs gibi böyle, hırs gibi, gazap gibi, öfke gibi veya işte üstadın dediği o üç tane şey gibi, onların ifratı, tefridi ve itidalli hali filan, o boşlukları görünce, bunun içinde diyor, çok boşluk var, ben bunun içinde cirit atarım diyor. Evet, o boşluklar. Şimdi öyle bir boşluk bırakmayacaksınız ki o cirit atmasın. Başka kültürlerin sizin üzerinizde müessriyetini kırmanın yolu kendi düşünce dünyanızla kendi ruhi yapınızla, kalbi yapınıza bir boşluk bırakmamaktır. Mistik hayatınız adına sizin büyüklerinizin size miras bıraktığı şey yeter. Yani ben burada tasavvufun seyri sülükü ruhani de o kadematını filan onu kastetmiyorum yani. İster öyle yürürsünüz, ister sadece efendim bir inzva ile bir halvetle yürürsünüz, isterse Hazreti Sahip Kıra'nın teklif ettiği ajdu fakir şevku şükür yoluyla yürürsünüz. Fakat... Bunu istiyorsanız o vardır sizde yani. Eğer hukuk sistemi ölçüsünde bütün meselelerinizin disiplini edilmesi sizi tatmin ediyorsa bu vardır sizde. Sizin maddi manevi, cismani, bedeni, ruhani hayatınıza ait kendi düşünce dünyanızda, kendi sistem dünyanızda hiçbir boşluk göremezsiniz. Harpler, sulhlar, ticaretler, evlenmeler, boşanmalar hiçbir alanda bir boşlukla karşılaşamazsınız ki bir yabancı anlayış, yabancı felsefe, yabancı kültür içine sirayet etsin onu. Fakat siz size ait meseleleri çok iyi bilmeniz lazım. Maalesef teologlar dahil günümüzde pek çoğumuz bize ait meseleleri bilemediğimizden dolayı açılıyoruz böyle açılabildiğimiz kadar her açılma bizi yabancılaştırıyor. Kendi düşünce dünyamıza yabancılaştırıyor. Konuşurken biz hiç farkına varmadan yabancılar gibi konuşuyoruz. Akideye ait bir mesele gavul gibi yorumluyoruz. Fıkıha ait bir meseleyi gavul gibi yorumluyoruz. Çünkü meselelerin bize ait tam böyle bir külliyet içinde kavranması mevzuunda boşluklar var. Ademi delikler var, ademi damarlar var. Ve damardan yabancı kültür sizin düşünce dünyanıza nüfuz ediyor. Bu açıdan bize ait meseleler dediğimiz o meselelerde müzakere edilen meselelerin yarısı bize ait şayet yarısı yabancılara aittir. E biz yarımızda yabancıyız, yarımızda bize ait meselelerin iddiası peşindeyiz. Böyle yarım yamalak mefluç bir ruhla da bize ait abidi ikam edilemez müsaadenizlerle. Şimdi revana pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Biz dünyaya Allah'ın izni inayetiyle bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yola böyle çıkıldı. Hicret bununla manalandırılmaya çalışılıyor. Abese hicret olmaz ki. Hicret ibadet için olur. Ve hicret ibadetin de üstünde ilahi kerimetullah için olur. Kendi düşünce dünyanızı, kendi felsefi hayatınızı başka dünyalara götürme adını olur. Yoksa o abes bir yolculuktur. Ona hicret denmez, ona turistik denir. Esas hicretle hedeflenen şey neyse hicret ona göre bir derinlik kazanır, bir mana kazanır. Allah indinde de siz ona göre mükafat görürsünüz. Şimdi eğer arkadaşlarımız bu mülazaya bağlı dünyanın dört bir yanına açılmışlarsa bence mülazalarını korumaları lazım. Yani her gün bir kere daha Akif ifadesiyle lebliz etmeleri lazım o meseleyi. Başka şeylerden boşalacak, pırıl pırıl hale gelecek. Ve aynen sizin oradaki bulunduğunuz neresi olursa olsun oradaki her gayretiniz kendi düşünce dünyanız hesabına olacak. Sizin hesabınıza yazılacak her şey. O da merkezi düşünceyle iştibatımızı korumaya bağlı. Merkezden kopanlar kopuk hale gelir, kopar giderler. Merkezi düşünceyle iştibatı korumak lazım. Nereye götürürlerse götürsünler. Oralarda bence yine bir yolunu bulup kendi dünyanızla <gülüyor> ikibatınızı sağlamanız lazım. Teknolojinin her şeye hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnternetle kendi dünyanıza kulak vermeniz lazım. Akranlarda kendi dünyanızı temaşe etmek lazım. Kendi dünyanıza ait önemli sesleri duymanız lazım. Önemli solukları dinlemeniz lazım. Kendiniz olarak kalmanın tek yolu budur. Kendiniz olarak kalmadıktan sonra kendiniz adına orada bir şey yapmanız mümkün değildir. Sizi başkalaştırırlar. Bu mülahazaya bağlı olarak arkadaşımız biraz da belki profesör arkadaşımız Katyen inanmış böyle yabancı bir ülkeye gelen insanın burada asimilasyona kurban gitmemesi mümkün değil diyor. Bunların hepsi ezilir giderler diyor. Onun için bildiğiniz tanıdığınız kimseler bırakmayın diyor. Biz biz olarak böyle dörtte dört değil dörtte beşlik dörtte onluk diyelim ihtimallere göre ya daha derin olmak lazım. Daha buğutlu olmak lazım demezsek şayet kendimiz olma mevzunda yara alırız. Kendimiz olma mevzunda bizi delerlerse şayet başkalarına bir şey ifade edemeyiz yani. O delikten başka şeyler sızar içimizi. Bir de biz ait değerler kıymetsiz şeyler değil ki. Yani ben onların dellallığını yapıyorsam, onların işportacılığını yapıyorsam, onların bavul ticaretçiliğini yapıyorsam şayet, her yerde yüzüm bak, anım açık. Bence tezgahımı açmalıyım ve onları peylemeliyim. Onlar için her pazarda, her piyasada, her fuarda standlar kurmalıyım ve onları teşhir etmeliyim. Kendi değerlerime inanıyorum ben. Ve ne kadar inanıyorum. Ben o değerlere inandığım, böyle gönülden bağlandığım sürece Allah'ın izni inayetiyle, böyle gökten semavi başka sistemler inse, onların tesirinde kalmam Allah'ın izniyle. Demeli bir insan. Bir yani. Bir ikinci meselede, başkaları üzerinde hayranlık uyaracak kadar onların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Biz o meselenin farkında değiliz. O mahiler ki deryada yaşar, deryayı bilmezler. Adam sizin bir namazınızı görüyor. O namazda esas, ubudiyet felsefesi açısından ibadet ciddiliğini görüyor yani. O yere kapanmayı, o iki büklüm olmayı, o samimiyeti. Hele böyle bir de samimi insanın namaz kılışını görürse, o benim eskilerde daima durup gördüğüm size bazen naklediyorum böyle. O soğukta, karda, buzda abdest alırken o yaşlı insanlar hala kulağımda tın tındır böyle. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi lillahi, jalal ma'atahura böyle, içini dökercesine bir abdest alıyor. Abdestle öyle bir konsantrasyona geçiyor ki namaza durunca bir başkalaşıyor. Ben bunları gördüm gözümle gördüm yani. Bir bedü zaman namazı kılıyor gibi namaz kılıyordu o insanlar. Namazda kendilerinden geçer gibi duruyorlardı. O Osmanlı'nın çerimi çürümüş nesli yani. Onlar bile böyleydi. Çeri çöpü bile böyleydi onların. Şimdi bu çok önemli bir meseledir. Böyle ciddi namaz kılan o çadırmanların başında abdest alan insanlar bu insanlar üzerinde öyle tesiri icra ediyor ki inanın çok talip bulacaksınız. Bana çıksın şuradaki arkadaşlardan biri desin biz bir iftar çadırı kurduk. Bir kurban eti tevzi ettik. Bir döner yaptık. Bir aktivite adına bu insanları çağırdık da gelmediler. Ve geldiler de yahu geldiğime de geleceğime de bin pişman oldum dediler. Bir tanesi çıksın desin ben şu dakikaya kadar söylediğim sözler hepsini geri alıyorum. Söylesinler Allah için. Mutlaka onların içinde de ciddi müteasıplar vardır. Hazmedemeyenler vardır. Fakat sizin düşünce dünyanız, hayat felsefeniz, sizin kültürünüz, kendi kültürünüz çok caziptir. Çok insanidir. Tekvini emirlere çok uygundur. Onların kelam sıfatındaki tecellisinden ibarettir. O hiç inkisara uğramadan, hiç kırılmadan, Hazreti Sahibi şeriat tarafından aksettirilmesinden ibarettir. Sahabi gibi saf dimalar tarafından alınıp, size intikal ettirilmesinden ibarettir. Bu açıdan da bence her yerde o teşhir edilmeli, anlatılmalı. Kendi meselelerimize dört elle sarılmalı. Sağdan soldan derlediğimiz, toparladığımız meseleleri yine kendi düşünce dünyamız, kendi düşünce dünyamızın potası içinde belki onun özüne muttali olma ameliyesi yapmalı bence. Orada eritmeli onu, süzmeli, imbiklerden geçirmeli. işte ona göre değerlendirmeliyiz. Yoksa hafizan Allah, onların cazip bir yanları, bazen cazibedar dar bir muhit olabilir. Bazen başka şeyler olabilir. Bazen üslub olabilir. Bazen sistem olabilir. Bize ait şeyleri, değerleri bilemediğinizden dolayı eksik görebilirsiniz. Hiç farkına varmadan bir yerden gider bir çukura abordu olursunuz. Hafizan Allah. Sımsıkı kendi değerlerinizi sarılarak Allah'ın izni inayetiyle ayağımızı sağlam yere basarak boğulmamayı garanti ederek Allah'ın inayetiyle başkalarının elinden tutup taşımaya devam edeceğiz. Değerlerimiz gönlümüze yetmiyor gibi değildir. Kalbimize yetmiyor gibi değildir. Yeter ve artar Allah'ın izni inayetiyle. Fakat irtibatımız devam ettirelim. La ilahe illallahü halimü kerimü subhanallahü الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك والعسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا حاجة يلك رضا إلا قضيتها يا رحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يقتلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش الغظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضرر إذا دعوك رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجائحا رحمة تونينا بها أن رحمة من سواك اللهم عليك بعدائنا Allahümme aleyke ve adayina Allahümme aleyke ve adayina lasiyyama علينا, mutecavizin aleyna vel muadina lana ve kaidina na vel makirina bina vel mutemirina aleyna s-sul Allahümme in kuntaturidu idaiyetevim fe entel hadih fahdihim fi akrabi akrabi akrabi zaman ve leyin lil iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve illa فألجم أفواههم واغلوا أيديهم وأرجلهم واشتد عليهم واتأتك واكسر أقلامهم وألسنتهم وأسلحتهم وقوتهم وجبروتهم وشوكتهم وطغيانهم وطلالتهم وعدتهم ووحدتهم واتحادهم واتفاقهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم